ve âlihi ve sahbihi ve sellim. Emme ba'd. Rabbimiz Allah Azze ve sonsuz hamd olsun. Aradan geçen en son görüşmemizden sonra, iki sene ardından, tekrar bu mübarek yüzlerle, bizleri burada birleştirdi, bir araya getirdi. Ona sonsuz hamd olsun. Bizi, Mescitlerinden birisi olmasa da inşallah onun adının anıldığı, onun isminin yüceltildiği, onun ayetlerinin okunduğu böyle bir mecliste bir araya getirdi. Bizim kelimelerimiz onu övmeye, onu yüceltmeye yetmez. Rabbimiz Allah Azze ve Celle kendisini övdüğü, kendisine sena ettiği gibidir. Hakikat yoldan yeni geldim malumunuz. Bizim Benim ardımdan Allah size birden fazla hoca da nasip etti elhamdülillah. Burada mecliste de şu anda bulunuyorlar. Hille Hoca burada, Ebu Zerka gelmiş, Yunus Hoca burada. Vallahi ben karşınızda burada oturmaktan aslında utanıyorum. Bugün sizin için hazırladığım bir ders falan da yok. Hille Hoca beni mecbur etti, bana tercih hakkı bırakmadı. Ben de inşallah dedim kardeşlerimizle sohbet ederiz. Allah Azze ve Celle'nin benim dilime getirdiği, hatırıma getirdiği şekilde onu övmeye, yücretmeye çalışırız. Hatırımıza gelen bir iki ayeti kerimeyi, bir iki hadis-i şerifi inşallah burada paylaşarak meclisimizi zikir meclisine, ilim meclisine çevirmiş oluruz. Söylemek istediğim şey kardeşler, bu dünya telaşı içerisinde hepimizin günlük meşgaleleri arasında bu meşgaleler ister mübah şeyler olsun, ister bizim için vacip şeyler olsun, ister de bazı muharramat ve mekruhat olsun. Hepimizin bir gün gelip kapısını çalacak, hepimizin evine, ocağına misafir olacak. Aslında her daim hatırlamamız gereken, ama maalesef çok az zamanlarda hatırladığımız, kendisi de kendisini bize çok sık hatırlattığı halde, kalplerimizin artık, kasvetlenmesinden, taşlanmasından, üzerimize düşen gafletin yoğunluğundan, çokluğundan dolayı hatırlamadığımız bir meseleyi hatırlatmak istedim. O, o zaten kendisini bizi hatırlatıyor sürekli. Yakın zamanda belki duydunuz. Belki burada bunun mevzuu da oldu. Şimdi gene duydum. Kardeşlerden birinin daha bir yakınına da uğramış o misafir. Birkaç gün önce Üsküdarlı Mustafa kardeşimizin babası vefat ettiler. Duydunuz büyük ihtimalle. Allah kendisine gani gani rahmet etsin. Allah hataların taksiratını affetsin. Bu hepimiz için sürpriz oluyor. Mustafa kardeş bizimle beraber demediğine de. Normalde bir iki ay daha kalmayı düşünüyordu. Ondan sonra bir gün ansızın gitmek, buraya dönmeye karar verdiler. Buraya döndüler. Babasıyla beraber akşam oturdular. Yemek yediler, sohbet ettiler. Sonra Mustafa evre gitti ve sabaha babası çıkmadı. Bu ölüm denen misafir hepimizin de evine uğradı. Kimimizin babası, kimimizin kardeşi, akrabalarımız gözümüz önden gittiler. Biz de onları gördük. O an belki etrafımızdaki insanların da ortamında verdiği şeyle biraz üzüldük, ağladık, ölüm hatırımıza geldi. Ama nedense kapıyı kapatıp kendi dünyamıza, hayatımıza dönünce üzerimize çöken gaflet arttıkça arttı ve bunu bir daha hatırlamaz olduk. Ben size sünen sahiplerinin Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'tan rivayet ettiği bir hadis-i şerif hatırlatmak istiyorum. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam bize o hadis-i şerifte şöyle emrediyor. Emrediyor bize Aleyhissalatu vesselam diyor ki: "Ekseru zikra hadhim illazat." Ekseru zikra hadhim illazat. Ölüm İnsanların ağzının tadını kaçıran, Aleyküm insanın ağzının tadını kaçıran ölümü sıkça anın. Ölümü anmayı çokça yapın. Ekşiro vikraha dimil Ağzınızın tadını kaçıran, lezzetleri tatları dünyanın tadını ortadan kaldıran ölümü sıkça anın, sıkça hatırlayın. Yine i̇bn Ömer radıyallahu anhuma Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan şöyle naklediyor. Diyorlar ki ya Resulallah insanların en akıllısı, en uyanık olanı, en açık göz olanı kimdir? Diyorlar ki ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem men ekyesun nas insanların en keyis olanı yani en akıllı en akıllı başında, en gözü açık olanı kimdir? Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam: Ekseruhum zikran lilmouti ve aşedhum istegdadan lehü. İnsanların en akıllı başında, aklı başında olanı, en gözü açık olanı, en uyanık olanı, ölümü en çok hatırlayanlardır ve ölüm için en fazla hazırlık yapanlardır. Diyor ki sonra vesselam ondan ekiyas. İşte akıl başında olanlar ve gerçek akıllılar var ya işte onlardır. Biz hatırlamıyoruz. Çokça değil azca da hatırlamıyoruz. Kendisi gelip bizim kapımızı çaldığı halde etrafımızdan bildiğimiz, tanıdığımız, sevdiklerimizi bir bir alıp götürdüğü halde gene hatırlamamak için ısrarı diyoruz. Gözümüzün içine soka soka geldiği halde unutmaya çalışıyoruz hayatımıza dönmek için. Ve bu merasimlerde adeten şöyle de söylüyoruz. Evet ölüm hak hepimizi gelip bir gün bulacak. Ölünden kaçış yok. Ama bunu söylerken bile kendimizi, nefsimizi, kalplerimizi murakabe ettiğimiz zaman yüzeysel olarak bakınca görme, görünmez de murakabe ettiğimiz zaman derinden şunu görüyoruz. Evet ölüm hak filan derken aslında yine kastettiğim şey başkaları için yani. O bana gelip isabet edecek bir şey değil aslında. Başkaları için. Onu unutmaya çalışıyoruz, dünya telaşesine veriyoruz. İster mübahlar, ister mekruhat veya muharramat olsun. Aslında farkında olmadan, yaptığımız işin bu olduğunu bilmeden ondan kaçtığımızı da zannediyoruz. Ama Rabbimiz Allah Azze ve Celle biliyorsunuz buyuruyor. قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذ۪ي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَاِنَّهُ فَا De ki, hani o kaçtığınız ölüm var ya, kaçmaya çalıştığınız, ondan firar ettiğiniz ölüm var ya, başınıza gelmeyecek diye düşündüğünüz, o gelip sizi bulacak, bir gün sizinle bir yerde buluşacak. Hepimiz buna iman ediyoruz. Kullu nefsin zâ ikatul Her nefis, her can sahibi bu ölümü ne yapacak? Tadına bir kere bakacak. Kullu nefsin zâ ikatul Her can bu ölümü tadına bakacak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Yine sahihte gelen Enes radıyallahu anh'ın rivayetinde şöyle buyuruyor. Ölümü hatırlamalıyız. Bu ondan sonrasını hatırlamaya bir kapı olduğu için. Ölüm buradaki büyük bir musibet bizim için felaket. Bize bir musibet olarak takdir, takdir edilmiş. Esas ölümü hatırlamamızdaki gayet ondan sonra başımıza gelecekleri tasavvur etmek, ona, ona kapı açmak için. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Enes radıyallahu anh'ın yaptığı rivayette sahihte. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir hutbede bulundu. Öyle bir hutbeydi ki bu. Ondan başka bir daha bu şekilde bir hutbe biz ondan duymadık. Hepinizin malumu. Ama tekrar edelim. Bunları tekrar etmediğimiz için zaten biliyoruz nasıl olsa diye söylemekten yüksündüğümüz için, geri durduğumuz için kalplerimizde gaflet oturdukça oturuyor. Biz bunları hatırlamıyoruz. Aleyhisselatü vesselam buyuruyor diyor ki Lau ta'lemun ma a'lemu Le dahiktum qalilan ve le bekeytum kaseera Eğer benim bildiklerimi biliyor olsaydınız az güler, çokça ağlardınız. Sahabe diyor ki bunu rivayet eden Aleyhissalatu vesselam bunu söyleyince ashab yüzlerini örttüler, elbiseleriyle yüzlerini örttüler ve onlardan hıçkırık sesleri gelmeye başladı. Eğer benim bildiklerini biliyor olsaydınız az gülerdiniz, çok ağlardınız. Rivayetin bir lafzında diyor ki: "Vem telezzedtum bin nisa'i ala'l O kadar ki yataklarda kadınlardan zevk bile alamazdınız. Eğer onun bildiklerini biliyor olsaydık. Bu bilme nasıl bir bilme acaba? Biz Aleyhissalatu vesselam'ın bildiklerini tabii ki tamamını bilmiyoruz ama onun bize haber verdiklerini birçoğunu biliyoruz aslında. Peki bunları bildiğimiz halde bizi hala çok gülmeye ve az ağlamaya hatta bazen ağlamamaya iten şey nedir arkadaşlar? Buradaki bilgi eksikliği mi yoksa hatırlama eksikliği mi? Buradaki problem cehalet mi yoksa gaflet mi? Burada büyük çoğunluğumuzun bildiğim kadarıyla buradaki bizim bilgi eksikliğimiz cehalet anlamındaki bilgi eksikliği değil. Çünkü hepimiz ölüme inanıyoruz yakinen. Ölümden sonra bir mezar olduğuna değil mi? Kabirde hesap olduğuna, fitne olduğuna, terazinin konulacağına, cehennemin üstüne köprünün, sıratın kurulacağına, bundan bunun üzerinden geçirileceğine, bir kısmının ateşe düşeceğine, bir kısmının kurtulacağına, işin sonunda yani ateş, cennet ve cehennem olduğunu bunları biliyoruz ilmi olarak. Peki sorun ne bizi hala çok güldürmeye ve az ağlamaya teşvik eden şey? Cehalet değil, gaflet. Kalplerimize gaflet oturmuş. Bunları hatırlamıyoruz. Bunları birbirimize hatırlatmıyoruz. Bunları konuşmuyoruz. Birbirimize vaaz nasihette bulunmuyoruz. Allah Azze ve Celle'nin Kur'an'da bize yaptığı vaazlar nasihette de çoğu zaman onu sadece ta'budel, vird olarak, tilavet olarak okuyup geçtiğimiz için direkt aslında bize yönlendirilmiş. Allah Azze ve Celle'nin bizi kastederek buyurduğu tehdit ayetlerini bile çoğu zaman farkında olmadan geçip gidiyoruz. Allah Azze ve Celle kalplerimize inen bu gafleti inşallah kaldırsın. Bizi her nefesimizde doğru yola sırat-ı müstakime hidayet olma inşallah muvaffak etsin. Peki bu ölümden sonra ne var arkadaşlar? Cennet var, cehennem var, ateş var. Yani böyle konuşulurken filan teorik bilgiler olarak Cennetin vasıflarıyla, efsafıyla alakalı gerek akide kitaplarında, gerekse diğer rakayıkla, zülhle alakalı kitaplarda bunları görüyoruz. Ama sanki kalplerimizde bir, öyle bir hastalık, öyle bir uyuşukluk, öyle bir gevşeklik hali hasılı olmuş ki sanki efsane okuyoruz gibi. Sanki hikaye okuyoruz gibi. Orada bahsedilen şeyler sanki yani hiç bizim uğramayacağımız, görmeyeceğimiz, şahit olmayacağımız şeyler gibi. Hala kılımızı kıpırdatmadan olduğumuz yerde saymaya devam ediyoruz. Rabbimiz Allah Azze ve Celle bizi tehdit ederek, bunlar tehdit ayetleri, vay ayetleri bizim itikadımıza, ehlülnet itikadına göre bizi tehdit, tehdit ederek buyuruyor, diyor ki: "Qoo anfusakum ve ahlikum nara wa qoo duhan nasu wal Ey Müslümanlar, ey insanlar, kendi lifslerinizi, kendi canlarınızı ve ailelerinizi yakıtı İnsanlar ve taşlar olan cehennemden koruyun. Öyle bir azap ki Allah'ın bizi tehdit ettiği bu cehennem ateşi neyle yanıyor, neyle tutuşturuluyor? İnsanlarla ve taşlarla. Aleyha melâiketun, gılâzun, şidâdun la yâsûnallâhe mâ amarahum meyef'alûne Öyle bir cehennem ateşi ki Allah onun başına meleklerden bazı bekçiler tayin etmiş. Onlara da şöyle vasfede diyor ki bunlar sert, şiddetli, acımasız, merhametsiz Allah'ın Allah kendilerine verdiği emire yerine getiren ve Allah'a isyan etmeyen başında bu ateşin bekçiler, zabıtaları var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisinden yine sahih olarak sabit olmuş bir hadis-i şerifte buyuruyor ki cehennem ehlinden azabı en hafif olan, en düşük olan kimse şudur. Cehennem ehlinin Azabı en hafif olan kişi, kimse şudur. Ayağının altına ateşten bir tuğla konulur. Onun hararetinden, onun sıcaklığından bu adamın beyni fokur fokur kaynar. Ya Subhanallah. Allah bizleri muhafaza etsin. Bu kim? Cehennemde azabı en hafif olan kişi. Diyor ki aleyhissalatü vesselam hadisin sonunda. Böyle oldu halde o adam ne zannediyor? Cehennemde herhalde en büyük azabı gören kişi... Benim diye zannediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor diyor ki cehennem ehlinden cehenneme gitmeye hak kazanmış ama dünyada en fazla bolluk, en fazla rahat, en fazla refah içinde yaşayan bir kimse getirilir. Dünyada adam göreceğini görmüş, gün görmüş bizim tabirimizle. Bu kimse getirilir, cehenneme bir sokup çıkarılır. Ona denilir ki sonra yeğne Adem. Hel ra'eyta hayran kat? Vehel hel kat? Denilir ki ey Adem Daha önceki hayatında hiçbir hayır gördün mü? Hiçbir nimetin tadına baktın mı? O da der ki la vallahi ya Rabbi kat. Hayır ya Rabbi vallahi ne bir hayır gördüm. Ne bir nimet bana uğradı. Bahsettiğimiz ateş Allah'ın bizi tehdit ettiği ateş bu bu dünyada en rahat, en bolluk, en ferah içinde yaşayan kimse oraya bir sokup çıkarıldığı zaman buradaki yaşadığı nimeti, mutluluğu, saadeti, refahı ne yapıyor? Aklın ucundan bile gelmiyor. Bunun tam tersi, bu da inşallah bize müjde. Dünyada en fazla sıkıntı çeken, en fazla darlıkta olan kimselerden, cennet ehlinden birisi de getirilir. O da cennete bir sokup çıkarılır. Ona denilir ki ey oğlu, hiç dünya hiç daha önce Herhangi bir sıkıntı, herhangi bir üzüntü tattın mı, yaşadın mı? Der ki, vallahi ya Rabbi hiçbir sıkıntı, hiçbir üzüntü tatmadım, yaşamadım. Bu cehennemin kapısında başka bekçiler de var. Ve orada cehenneme atılmadan cehenneme atılacak insanlara bu da bir azap mesabesinde öyle bir söz söylüyorlar ki burası bizim için çok ibretlik bir şey. Hem sanki onlarda bir şaşkınlık var hem bir istifham var hem soru soruyorlar bunu anlamadıkları için hem de oraya girmeyi hak etmiş insanları kınayarak onları azarlayarak onlara diyorlar ki Allah'ın bize aktardığı şeklinde Kullemâ ulkiye fîhâ fâvcun se'elehum khazanetuhâ alam ye'tikum nadir. O cehenneme diyor dalga dalga her bir grup atıldığı zaman o cehennemin bekçileri der ki yahu size bir uyarıcı gelmedi mi? Bu nasıl oluyor yani? Uyarıcı Size bir uyarıcı gelmedi mi? Size cehennemden bahseden Allah'ın bu azabı tehdiden sizi eden, uyaran bir kimse gelmedi de mi? Siz haberiniz yoktu da Allah'ı sinirlendi Allah'ı gazaplandırdınız ve cehenneme girmeye hak kazandınız. Kullemâ ulkiye fiha favcun سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا اَلَمْ yatikum نَذ۪يرٌ Derler ki size uyarıcı kimse gelmedi mi? Hepimize uyarıcı bir elçi geldi. Ve Allah Azze ve Celle hiçbir kavme kendilerine uyarıcı elçi göndermeden ne yapmaz onlara? Azap etmez. Ama bize uyarıcı geldi halde Allah Azze ve Celle'nin başka ayet-i buyurduğu gibi اَلَمْ يَعْتِكُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ Elçilerimiz, Rasullerimiz size apaçık beyanlarla gelmediler mi? Elbette geldiler. Biz onların beyanlarını, bize çağırdıkları yolun ne olduğunu ve bu yolun sonunda, tutacağımız yolun sonunda neyle karşılaşacağımızı bize bildirilmediler mi? Vallahi bildirdiler. Biz bunun ne olduğunu ilmi olarak ilmem biliyoruz mu? Vallahi biliyoruz. O zaman sıkıntımız nerede? Hala bize elçi geldiği halde. Biz neden kılımızı kıpırdatamıyoruz? Neden hala harekete geçemiyoruz? Çünkü sıkıntımız arkadaşlar bilgi eksikliği değil. Sıkıntımız bu konuda cehalet değil. Sıkıntımız ne? Gaflet. Kalplerimize çöken gaflet. Kalplerimizin katılaşması. Hatırlamıyoruz. Ölümü hatırlamıyoruz. O sabah akşam geliyor kapımızı çalıyor. Etrafımızdan teker teker insanları getiriyor. Bugün burada olan kardeşler yarın burada görmüyoruz. Ama hala kalbimizdeki bu gaflet devam ediyor. Sevindiğimiz bu gafletle beraber sevindiğimiz, kendimizi avuttuğumuz zaman zaman haddi aşarak kendimizi güvende hissettiğimiz bizi kurtaracağını düşündüğümüz yegane şey elimizdeki ne arkadaşlar? İnşallah tevhid inancımız. Allah'ın rasullerini gönderdiği tevhid inancımız. Hem de böyle bir zamanda diyoruz. Bizi kendimizi bizi güvende daha fazla hissettiren etkenlerden bir tanesi de bu. Hem de böyle bir zamanda insanların değil doğru olan dinden dinin yanlış olan şekillerinden bile, batılından, hurafesinden bile yüz çevirdiği, tamamen dünyaya döndüğü, dünyalığı ihya etmeye çalıştığı yani irat küfrünün, Allah'ın dininden yüz çevirme küfrünün belki dünya tarihinde en fazla icra edildiği bu zamanda diyoruz ki elhamdülillah Rabbimiz bizleri peygamberlerini, rasullerini, elçilerini gönderdiği tevhid akidesine muvaffak etti. Bizleri bu akideye hidayet etti. Kendimize inşallah en fazla güvendiğimiz, en fazla tutunduğumuz salih amelimiz bu. Bu tevhid inancı ki hep söylüyoruz, kitaplarımızda yazıyor, alimlerimiz bunu anlatıyor. Bizim bu dünyadaki en büyük sermayemiz, Allah Azze ve Celle bizi, dünyayı, her şeyi onun için yarattı. Peygamberlerini onun için gönderdi. Kitaplarını onun için indirdi. Cihad için kılıçlar bu yüzden çekildi. İnsanlar, müminler ve kafirler diye bu yüzden ikiye ayrıldılar. Bu yüzden sadece bu tevhid akidesiyle alakalı bazı insanlar bizim kardeşimiz oldular. Bazılar da bizim düşmanımız oldular. Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsanları ve cinleri bana ibadet etmekten başka bir sebepten dolayı, bir gayeden dolayı yaratmış değilim. Yani onları sadece bana ibadetsinler diye yarattığımdaki ibadetini anlamıştı bu tevhid. وَلَقَدْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنِعْبُدُ اللّٰهَ وَجِدَنِبُ الْتَاغُوتُ Her ümmete Allah'a ibadet edin ve tağuttan içtinab edin diye ne yaptık? bir peygamber, bir elçi, bir rasul gönderdik Allah Azze ve Celle'nin. Bu buyrundaki tevhid. Yalnız işaret ettiğim şey şu, işaret etmek istediğim, tembih etmek istediğim şey burada şu arkadaşlar. Bizi bazen emaniye sürükleyen, bazen bizi kuruntuya sürükleyen, bazen nefsimiz, diğer insanlara bakıp kendi nefsimizi teskiye ettiren, kendimizi Allah'ın azabı önünde Güvende hissetmemizi sağlayan bu tevhidle alakalı aradan zaman geçtikçe bazı önemli şeyleri kaçırdığımız farkına varmadığımız için şu önemli noktayı kaçırıyoruz. Hepinizin bildiği bir şey var. Bunları sürekli senelerden beri kitaplarda okuyorsunuz, derslerde tekrar ediyoruz. Çünkü bizim yaratılış gayemiz bu. Bunları okumaktan, tekrar etmekten, anlatmaktan da ne yapmıyoruz? Bıkmıyoruz inşallah. Tevhidin iki tane hükmü var. Nedir onlar? Nefi Nefiy ve ispat. Barakallahu fik. Tevhidin iki tane rüknü var. Bu iki rükünden birisi olmazsa ne olmaz tevhid? Sahih olmaz. Nefi dediğimiz ne? La ilaha. Ispat dediğimiz ne? İllallah. Nefi dediğimiz ne? Allah'ın dışındaki kendisine ibadet edilen bütün ilahların, bütün ilahlı iddiasındaki sahte mağbutların ilahlığı hak ediyor olmalarını ne yapmak? Reddetmek, inkar etmek. Ispat ne? İlahlığı, ubudiyeti, Kulluğu sadece Allah azze ve celle'nin hakkı olduğunu, sadece buna onun layık olduğunu kabul etmek söylemek. Ve ibuddillah ve la tusriku bihi şey'en. Allah'a ibadet edin ve hiçbir şey ona otak koşmayın. Ve men yekfur bi't-tagut ve yu'min billah faqad istemsaka bil'urvetil-vuska. Kim tagutu inkar eder? Müsellemün Kim tagutu inkar eder ve Allah'a iman ederse, Allah'a iman ederse bu kimse artık sapasağlam bir kuluba tutunmuş olur. Yani tevhidde ne var? Bir nefi ve bir ispat var. Şimdi kendimizi kontrol edelim arkadaşlar. Ben vallahi önce kendime söylüyorum. Kendimi çünkü mürakabe daha fazla ediyorum. Kendime bakıyorum kalbime. Zaman zaman şöyle hissediyorum. Hatta çoğu zaman şöyle hissediyorum. Tamam ben Allah'tan başka hiç kimseye dua etmiyorum. Allah'tan başka hiç kimseye kurban kesmiyorum. Allah'tan başka kimseye adak adamıyorum. Allah'tan başka kimseye sığınmıyorum. Yani kabirlere gidip işte veya putların önüne gidip herhangi bir ibadeti başka kimseye yapmıyorum. O zaman ben elhamdülillah neyim? Tevhid ehliyim. Kendimin tevhid ehli olduğunu olduğumu, tevhidin sadece hangi rüktünün yerine getirerek bu tevhidi takip ettiğimi, tevhide ehli olduğum düşüncesine kapıldım. Ne yaptım sadece? Nefiyettim sadece. Yani bütün bütün bütün ilahları nefiyettim. Kimseye ibadet. Etmedim ve kendimi ne zannediyorum arkadaşlar bununla? Tevhid ehli zannediyorum. Tamam başka kimseye ibadet etmiyorum ki. Allah'tan başkasına kurban kesmiyorum ki. Allah'tan başkasına tevekkül etmiyorum ki. O zaman ne yaptım ben? Muahhit oldum. Böyle mi? Değil. Ben bir tane rüktü yerine getirdim. Bu da ademi bir rüktün. Yani benden aslında bir şey yapmamı istemiyor fazla. Yanlışları yapmadığım zaman bu yerine getirmiş oluyorum. Esas istenen benden talebi, benden talep edilen rükun hangisi? Öbürüsü o ne? O da Allah Azze ve Celle'nin bütün bunlara, ibadetin her bir çeşidine layık olduğunu kabul ettikten sonra ne yapmak? Harekete geçip bunu tatbik etmek. Yani arkadaşlar hepimiz bunu inşallah kendimizde murakaba edelim, kontrol edelim kalplerimizi. Biz de sadece tevhidin nefi olan kısmını yani diğer batı illahların ilahlığını Reddettiğimiz için kendimizi tevhid ehli sanıyoruz? Yoksa bununla beraber inabemizle, istiyanemizle, yalvarmamızla, yönelmemizle, kalplerimizle Allah Azze ve Celle'ye kulluk kulluğu yaparak da o rükümlerden ispat olanında icra etmeye çalışıyor muyuz? Bakın Allah ne buyuruyor Azze ve Celle. وَالَّذ۪ينَ جِتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ tağuta ibadet etmekten icitinab edip de Allah'a inabet edenler, Allah'a dönüş yapanlar, ona rucu edenler, ona yönelenler var ya işte nedir onlar için? Onlar için müjde var. Yani müjdeye nail olmak için, müjdeyi kazanmak için bizden istenilen şey sadece tağutlardan ibadete nefret etmek mi? Değil. وَالَّذ۪ينَ جِتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ yabuduha. Tağuta ibadet etmekten icitinab edip ne yapmak lazım arkasından? Allah'a inabet etmek lazım. İnabet ne arkadaşlar? İnabeti dönüş yapmak diye, rucu etmek diye, kalben teveccüh etmek diye tercüme ediyoruz, böyle anlatıyoruz. Şöyle anlatıyor alimler, diyorlar ki inabet şu demek. Nasıl ki beden, hani Ramazan ayında Ramazan'ın son gününde camilerde itikaf ediyor ya, Allah için ibadet için bedeninizi orada adıyorsunuz, dışarı çıkmıyorsunuz oraya lüzum, iltizam ediyorsunuz ya, itikaf, ukuf ediyorsunuz ya, işte inabet de kalbin Allah Azze ve Celle'ye bu şekilde ne yapmasıdır? Ukuf etmesi, itikafa durmasıdır. Allah'a yönelmesidir. Biz her sıkıntımızda küçük büyük اِذَا سْتَعَنْتَ فَسْتَعِنْ hatırlıyor muyuz? Yani yardım isteyeceğimiz zaman sadece Allah'ta yardım istemeyi hatırlıyor muyuz? Sığındığımız bir şeyden korktuğumuz zaman sadece Allah'ta sığınmamızı ondan istememiz gerektiğini hatırlıyor muyuz? Tevekkülü sadece Allah yapmamız gerektiğini hatırlamıyoruz. Maalesef bir hatırlamıyoruz. Burada da mesele yine ne arkadaşlar? Yine bilgi eksikliği, yine cehalet değil. Yine ne? Yine gaflet. Yine şeytanın inşallah biz tevhid ehline girdiği menfezlerden biz tevhid ehlinin kalbine sokuşturmaya çalıştığı hastalıklardan bir tanesi bu. Güven duygusu. Tamam ben şirk koşmuyorum ya o zaman. Şirk koşmamak nedir benim için? Şirk koşmuyorsam ben o zaman Tevhid ehliyim. Öyle mi? Hayır. Şirk koşmuyorsan hiçbir şeysin. Şirk koşmayıp Allah'a ibadet edip inabet ediyorsan o zaman nesin? O zaman tevhid ehlesin. Rabbim Allah Azze ve Celle bizleri iki rükünüyle, ispat ispatıyla tevhidi tahkik edenlerden olmamıza nasip eylesin. Hatta bizlerin inşallah tevhidi tahkik edip hesapsız ve azapsız cennete girecek kullarından olmamıza nasip eylesin. Allah Azze ve Celle şeytanın biz tevhid ehli olmaya çalışan insanları, biz sünnet ehli olmaya çalışan insanları aldatmak için kurduğu bu tezgahları, bu menfezleri inşallah farkında olmayı bizlere Rabbimiz nasip eylesin. Üzerimizdeki bu gafleti kaldırmanın da bir yolu arkadaşlar. İnşallah zikirdir. Bunları hatırlamaya çalışmaktır. Birbirimizi hatırlatmaktır. Ölümü de biz zikirle hatırlarız. Tevhidi neyle hatırlarız yine? Zikirle hatırlarız. Söylediğimiz bütün tesbihatta Allah Azze ve Celleyi andığımız, onu yüceltiğimiz, ismini büyüttüğümüz, ona sevgide, övgüde, senada bulunduğumuz ve onun ibadette birliğini vurguladığımız zikirlerimize ne yaparız? Tevhidi hatırlarız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Muajir hanımlarından bir tanesine buyuruyor diyor ki: "Alaykunne, bit tesbihi, ve tehlili, ve takdiz, ve la tağfulne fanesine tuhhid." Diyor ki Efendimiz Aleyhisselam üzerinize düşen vazife size emrettiğim, sizi irşad ettiğim şey nedir? Tesbih, subhanallah tehlil, la ilahe illallah takdis, yani subbuhun kuddusun yani Allah Azze ve Celle onu tesbih ettiğimiz onu tevhid ettiğimiz bu sözleri ne yapmak olsun? Hatırlamak, bunları zikretmek, bunları tekrar etmek olsun ta ki ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? وَلَا تَغْفُلْنَا فَنَس۪ينَ tevhid. <التَّوحيد> Bunlardan gafil olsam ne olur? Tevhidi unuturuz Allah muhafaza. Ölümü unuttuğumuz gibi, günahlarımızı unuttuğumuz gibi tevhidi de unuturuz. Allah Azze ve Celle bizleri her anımızda gözümüzü kırptığımız, gözümüzü açtığımız her anımızda bizlere hidayet nasip eylesin. Buna en fazla ihtiyacımız var. En fazla buna ihtiyacımız olduğu için Allah Azze ve Celle bize her, her namazın, her rekatında bunu söylememizi emrediyor. Neyi söylememize emrediyor? اِهْدِنَ السَّرَاتَ الْمُسْتَقِينَ yani aslında bizim en fazla ihtiyaç, ihtiyacımız olan şey demek ki bu ki en fazla söylememiz gereken dua bu. i̇hdine sıratal sırat mustakim. O zaman kalbimizde iki tane problem var. Bir tanesi gaflet problemi. Bir tanesi de masiyet problemi. Masiyetlerle alakalı zaten hiçbir şey söylemiyorum. hadis ve laharac. Allah bizlerin hatalarını, kabahatlerini örtsün. Allah bizlere fazlıyla, rahmetiyle, ikramıyla muamele etsin. Yoksa halimiz bu konuda içler acısı. Şeytan diyor ki aleyhissalatü vesselamın ondan bize aktardığı şekilde. اهلكتوا beni biz donup Adem oğlunu ben günahlarla helak ettim. Diyor ki fe ehlekûni bi la illallah vel istiğfar. Onlar beni neyle helak ettiler? La ilahe illallah demeyle. Ve tevbe istiğfar etmeliyiz. O zaman la ilahe illallah demeliyiz. Düşünerek, anlamını bilerek, Allah Azze ve Celle'nin tevhidine vurgu yaparak, Sadece dilimizde değil, Ne için? Kalbimizden tevhidle alakalı bu gafleti kaldırmak için. O zaman çokça estağfurullah demeliyiz. Allah Azze ve Celle'ye istiğfar etmeliyiz. Ne için? Kalbimizdeki, Bildiğimiz ve bilmediğimiz, Farkında olup olmadığımız, Zaten niyetlerle alakalı, kasıtlarla alakalı, irademizle alakalı, ibadetlerimizle bile, yani bizim gözümüze görülmeyen, farkında olmadığımız, dönüp bakmadığımız için, altını eşelemediğimiz için farkında olmadığımız, kalbimizde o kadar çok hastalıklar, problemler, musibetler, kasvet, öyle o kadar çok şey var ki, bunlardan salim, selamet bulan kimse çok nadir. Rabbim Allah Azze ve Celle inşallah bizlere Tevhide sünnete ittiba etmeye, hidayete mülazeme etmeye, tağutlarat ibadetten içtinap edip kendisine inabet etmeye muvaffak etsin. Allah Azze ve Celle bizlere o gelip kendisini bize hatırlatmadan evvel ölümü hakkıyla hatırlamayı, onu hakkıyla hazırlanmayı nasip eylesin. İş çok çetin arkadaşlar. Bu dünya hayatı gerçek hayat değil. Bu dünya hayatı bizim için oyun, eğlence, oyalanmadan ibaret. Bizim için gerçek hayat, gerçek istikrar edeceğimiz, gerçek yerleşik bir düzene yer, ahiret hayatı. Teorik olarak akideyi öğrenirken, tevhid'i öğrenirken, işte üçe ayırırken, onların delillerini bilirken, isim ve sıfatta tabi te işte teklik, te te te te temsil, tatil bunları öğrenirken işin aslında önemli olan kısmının bu taraf olduğundan da farkında olalım. Mesela bu te bu bu, bu şekilde bu teorik bilgiler değil. Mesela bizim kalplerimizin ve sonra bedenlerimizin Allah Azze ve Celle'ye olan ubudiyeti, ona olan kulluğu, onun önündeki aczimiz, zelillimiz bunu itiraf etmek. Ortada, ortada bazı yanlış anlamalar olduğu için biz o yanlış anlamaları düzeltmek maksadıyla alimlerimizin bize beyan ettiği, öğrettiği şekilde bazı şeyleri teorik olarak öğreniyoruz. Ama mesele ondan ibaret değil. O sadece buradaki yanlış anlamayı düzeltmek için. Doğru tevhidi öğrendikten sonra bizim üzerimize düşen şey ne? Kalbimizle. Ve bedenimizle, azalarımızla Rabbimiz Allah Azze ve Celle'ye yönelmek, onun karşısında kulluğumuzu itiraf etmek, ezikliğimizi, alçaklığımızı, zelilliğimizi itiraf etmek, onun yüceliğini söylemek, ona övgüde bulunmak, ona sena etmek, onu yüceltmek, onu büyütmek, onu tesbih etmek, onu hamd etmek. Aslında bizim vazifemiz, meselemiz bu. Tevhid dediğimiz şey de aslında bu. Rabbim Allah Azze ve Celle kalplerimizdeki bu gafleti kaldırsın. Buyuruyor ki Allah Subhanahu ve Teala, Elem ya'nini'llezina amenu en taksha'u kulubuhum li zikrillahi ve ma nezele min'l hakq Artık iman eden kimselerin kendilerine Allah'ın indirdiği hakka karşı kalplerinin huşuya gelme zamanı gelmedi mi? Kalplerinin artık huşu bulma zamanı gelmedi mi? Elem ya'nini'llezina amenu en taksha'u kulubuhum li zikrillahi ve ma nezele min'l hakq Artık iman edenlerin Allah'ın zikrine ve Allah'ın onlara indirdiği şeylere karşı kalplerinin huşuya gelme zamanı gelmedi. Gelmedi mi? Diyor ki Rabbimiz: "Ve la yakunu kellezine utul kitabe min qablu fatala alayhimul amad faqasat kulubuhum ve katirun minhum Onlar şunlar gibi olmasınlar. Hani önceden kendilerine kitap verilip de aradan zaman geçtikten sonra, araya zaman geçtikten sonra, iş rutine bindikten sonra kalpleri katılaşan, kalpleri kasvetleşen kimseler var ya, bu imaden kullarım da onlar gibi olmasınlar. Onların çoğu da fasık kimselerdir. Kimden bahsediyor Allah Azze ve Celle? Ehli kitaptan bizden önceki, Yahudilerden, Hristiyanlardan. hatta Yahudilerin kalplerinin kasvetini onların kalplerine katılığı tasvir ederken Bakara suresinde o ineyin kesme hikayesinin sonunda Allah Azze ve Celle diyor ki bunu da gördükleri halde yani ineği kestiler. Yine bir parça aldılar, adama vurdular, adam canlandı. Kendini kimin öldürdüğünü söyledi. Bunu da gözleriyle gördüler. Bu ayetlerin hepsini mucizen hepsini gördüler. Sonradan zaman geçti. Allah diyor ki: "Fakaset kulubuhum buhum, hiye kal hijarati ev Kalpleri katılaştı, taşlaştı. Ne gibi oldu? Taş gibi oldu. Hatta diyor Allah, taştan da daha kasvetli oldu. "Ve inne min el hijarati lama yetefacjeru Çünkü öyle taşlar var ki, o taşlardan ne çıkıyor? Su çıkıyor. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَا Öyle taşlar var ki, onlar böyle çatır çatır çatlıyorlar içlerinden, pınarlar bitiyor. o مِنْهَا لَمَا يَحْبِتُ مِنْ حَشْيَتِ اللّٰهِ Öyle taşlar var ki, Allah'ın korkusundan, Allah'ın haşyetinden yukarıdan aşağı yuvarlanıp düşüyorlar. Yani bunların kalpleri ne oldu? O taşlardan da daha kasi, o taşlardan da daha katı oldu. Rabbimizin buyurduğu gibi inşallah, bizlerin de artık ne olsun... Kendimize O'nun zikri, O'nun ayetleri, O'ndan gelen hidayet, beyan, apaçık ayetler indikten sonra artık bizlerin de kalplerimizin huşuya gelme zamanı gelsin. Bunun için gayret edelim. Rabbimiz inşallah bizlere bunu muvaffak etsin. İnşallah bizler de bizden öncekiler gibi kalpleri taşırsan bu kimseler gibi olmayalım. Haklarınızı helal edin. Yani biraz da sıcak oldu içerisi. İnşallah bu söylediğim şeyler hem ben kendim için hem de sizler için ibret almak için kendimizi ıslah etmeye çalışmak için bir vesile olur. Rabbimizin bu sözleri inşallah biz müminlere fayda verir. Efendimiz Aleyhisselam ve onun ailesinin asabına salat selam olsun.